İki ay ve birkaç günden sonra Şeyh-i Muhammed El-Baqi Kudsesirruh muradiyet, mahbubiyet, kemal ve tekmil makamlarına muvafak olduğuna şehadet ederek müritlerinin terbiyelerini ve irşatlarını ona teslim etti. Kayu Rabbani, mukâşefe ilimlerinde dahi çok terakki etmişti. Kendisi bazı kemalatlarını şöyle açıklamıştır. Allah Teala kıyamete kadar vasıtalı veya vasıtasız tarikatime giren kadın ve erkeklerin isimlerini bildirmiştir. Benim bu nispetim, kıyamet gününe kadar evladımın vasıtasıyla devam edecektir. Hatta Mehdi aleyhisselam dahi benim bu şerif nispetimde olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kelam ilminde müctehit olduğumu ve şefaatimle binlerce insanın kurtulacağını haber vererek, kendi mübarek eliyle bana icaze yazdı. Ve bunun gibi benden öncekilere yazmadığını bildirdi. Allah Teala Hindistan'daki peygamberlerin kabri şeriflerine beni muttali etti. Onların kabirlerinden nurların fışkırdığını görüyorum. Allah Teala irşatta ve halkın hidayete ulaşmasında bana yüce bir kuvvet verdi. Şöyle ki kurumuş bir tahtaya teveccüh etsem yeşillenecektir. Ehli ilimden bazıları ona gönderdikleri mektupta, ''Senin iddia ettiğin bu makamata ashab ulaştı mı, ulaşmadı mı? Ulaştılarsa bir defada mı ulaştılar, tediriyeceksin mi?'' diye sormuşlar. Kayyumu Rabbani, ''Buna cevabımız sizin yanımızda hazır olmanızdır.'' Karşılığını vermiştir. Soru sahipleri huzuruna geldiklerinde, Kayyumu Rabbani, makamatının cemiyetiyle onlara teveccüh edince itirazcılar ayağına sarılarak tövbe etmiş ve demişlerdir ki gerçekten inandık ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir bakışıyla ashab defaten Allah'a kavuşmuşlardır. İmam Şafii ve İmam Hanefi'nin ruhaniyetinden ve daha birçok evliyai izamın ruhaniyetlerinden nispeti istifaze ettiği gibi ayrıca Nakşibendi, Kadiri, çiştiği ve sehreverdiği meşayihinin ruhaniyetlerinden dahi nispeti almıştır El-Mevâhibus-Sermediye El-Hadayikul-Verdiyye ve İslam ansiklopedisi ona geniş yer vermiştir Kayyum-u Rabbani istifade ve istifaze ettiği nispeti 300'den fazla halifelerine bırakarak kısma azamisini oğlu Muhammed Masum'a teslim etmiş 1035'te Dar-ı Beka'ya nakl olmuştur Seyyiduna Muhammed Masum Kuddisesirruh 1007 senesinde doğmuş, babasından kesbi kemal ederek, irşat ve imdadıyla 26 yaşındayken akranları içerisinde şöhret kazanmıştır. Babasının hayatında henüz 17 yaşındayken bidatleri terk etmeye, sünneti ihya etmeye, Kur'an'ı etmeye muvaffak olmuştur. O kadar üstün zekaya sahip idi ki, 3 ayda Kur'an-ı Hakimi hıfz etmiştir. Henüz daha 3 iken Tevhidi Vücudi'den bahsederdi. Kendisi kayyumul makamdır. Hatta müritlerinden biri, filanca rafizi Sıddık-ı Ekber ve Hazreti Ömer'e söverken gördüğünü söylüyor. O anda kavun yiyordu. Elinde bıçak vardı. Hiddetlenip, bıçak, elim ona yetişmedi. Bari sen o habisi boğazla, diyor. Sonra bir dilim kavun kesiyor. Bir gün sonra o habisin bir gün evvel filanca vakitte kendi evinde öldüğü haber alınıyor.